Yeah. checkaste Kainat. Bugün 23 Ağustos Salı, yıl 2016, ay 8, gün 236, Hızır 110 1437 Hicri Zilkade 20, 1432 Rumi Ağustos 10 Günün malumatı dünden devam, Başak Burcu'nda doğanlar 22 Ağustos, 22 Eylül Başak burçların 6. işaretidir Bu entelektüel kişilerin burcudur Tek kusurlu yanları kendilerini ve diğer insanları fazla eleştirmeleridir. Hislerinden fazla akla önem verirler. Bu tutumlarıysa onlara çok mutluluk getirmez ve anlayışla karşılanmazlar. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi dayız 94.9 sesimde biraz problem var. Geçmiş olsun. Açık Radyo.94.9 do... no... Açık, radyo, açık radyo. radyo. Bugün ben size yardımcı olayım açık istiyorsanız. açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Armağanlar Canto, Bilve Selahattin Çolaktan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet havalardan herhalde sesimde <gülüyor> Belirgin bir bozulma var, öksürük de var. Bunun için şimdiden peşinen özür dilerim. Ee, şimdi girişte çaldığımız parça. Garun A. Bahar. Gomidasın ya da komitasın. R Andreasyan düzenlemesiydi ve Yükye Baba da piyanoda çalıyordu. Japon bir piyanist ve bunu Bu Bahar adlı parçayı büyük Ermeni besteci ve aranjör müzik insanı Komidas'tan niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından izleyelim.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 ama unutmanın akrabasıdır. Osmanlı İmparatorluğu lime lime dağılıyordu ve kabak Ermenilerin başında patladı. Birinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü sırada hükümet tarafından zemini hazırlanan bir can pazarı Türkiye Ermenilerinin yarısının hayatına mal oldu. Yağmalanan ve yakılan evler, aç susuz yollara saçılan gariban kervanları, köy meydanında gündüz vakti tecavüze uğrayan kadınlar, Nehirlerde yüzen insan cesetleri Açlıktan, susuzluktan ya da soğuktan ölmeyenler bıçak ya da kurşundan gittiler Ya da dar ağacını boyladılar Ya da dumandan zehirlendiler Türkiye'den kovulan Ermeniler Suriye çölünde mağaralara kapatıldılar ve dumanla boğuldular Bu olay Nazi Almanya'sındaki gaz odalarının habercisi gibi bir şeydi 20 yıl sonra Hitler danışmanlarıyla birlikte Polonya'nın işgalini planlamaktaydı. Hitler operasyonun artılarını ve eksilerini tartarken bazı protestoların olacağını ve uluslararası alanda biraz gürültü koparılacağını kabul etti. Bundan sonra bunların çok uzun sürmeyeceği konusunda garanti verdi ve bu savını bir soruyla güçlendirdi. Bugün Ermenileri hatırlayan var mı?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 Tarihte bugüne de bakacak olursak, 1305'te bugün İskoç Şövalye William Wallace vatana ihanet suçlamasıyla İngiltere Kralı 1. Edward tarafından idam ettirilmiş. 1831'de bir ayaklanma, dün bahsediyorduk, Nat Turner'ın köle ayaklanması bastırılıyor. 1920, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor, İskoçya'dan Amerika'ya geçtik. Oradan gene Amerika'da kalalım. 1927'de bugün ise İtalyan anarşistleri Sacco ve Vanzetti. Uzun, çok tartışmalı bir e, davadan, davanın ardından idam ediliyorlar. Bugüne kadar da suçsuz oldukları kabul ediliyor. 1977'de de e, Kremer ödülü Gossamer Condor adlı uçağı verilmiş insan. uçuşlu insan şeyli enerjisiyle şu anda insan enerjisiyle olmasa bile güneş enerjisiyle beraber rekorların kırıldığı haberlerin ilk başlangıcının bu noktayı tekabül evet. ettiğinden bahsedebiliriz öyle bir uçak uçuş gosamer kondor gosamer akbabası diyebiliriz kel akbabası adı bu evet şimdi şeye bakalım haberlerimize günün haberlerine bakalım e, korkunç şey devam ediyor Gaziantep'teki IŞİD saldırısı ağır bir biçimde çocukları bütün şehre sinmiş durumda ağır bir durum var devletin zirvesinde de Antep muhamması diye bir olaydan bahsetmek mümkün Cumhurbaşkanı Erdoğan 12-14 yaşlarında işli demişti 54'e çıktı bu arada Ölenlerin sayısı evet, maalesef. Ve daha da artacağından da Korkuluyor dün de bahsetmiş Olduğumuz gibi Korkunç bir Düğündeki IŞİD baskanında En az 29 Çocuğun öldüğü de belirtilmişti Şeyde Erdoğan da 11 ile 14 yaşları arasında ve DAİ ilk belirtiler ona geliyor demişti. 12 14 yaşlarında bir çocuk patlatıldı demişti ve valiliğin, emniyetin saldırının failine ilişkin kanaati de Işid demişti. Fakat Başbakan Binali Yıldırım şaşırtıcı bir açıklama yapmış, çelişkiye düşmüş görünüyor. Ve e, emniyet ve valiliğin yani ...bir ipucu vermediğini belirtmiş. Failin henüz tespit edilemediğini de belirtmiş. Böyle bir çözülmesi zor olan bir durumla... ...karşı karşıya kaldığımız söylenebilir. Gaziantep'te görgü tanıklarından biri... Birisi canlı bomba diye bağırdıktan sonra patlama gerçekleşti diyor. Canlı bombanın vazgeçme ihtimaline karşı dışarıdan harekete geçirecek ikinci bir de hazır tutulduğuna dair dehşet, kan dondurucu, dehşet verici ayrıntılar da geliyor. Çeşitli haber kaynaklarından bunları okumamız mümkün. T24'ten aldık bunu da. Işit muhaliflerin Cerablus operasyonuna misilleme olarak Gaziantep hücrelerini harekete geçirdiği de belirtiliyor. 29'u çocuk 51 kişinin ölümüne sebep olan canlı bomba saldırısıyla ilgili ayrıntılar gelmeye başladı. Diyordu haberde bu sayı 54'e çıktı çocuk sayısını bilmiyoruz maalesef. Yaralı olarak kurtulan bir görgü tanığının kına gecesinde birisinin canlı bombayı fark ettiğini canlı bomba diye bağırdığı anda... patlamanın gerçekleştiğini Hı. anlatmış. Hakikaten tüyler rüpertici. Kına gecesinde eğlenen çocukları katletmek için çocuk yaşta canlı bomba kullanılmış olduğu ortaya çıkıyor. DNA tespitinde 12-14 yaşlarında olduğu belirlenmiş. Canlı bomba yeleğiyle bulunmuş. Yaralı kurtulan bir görgü tanığı da işte canlı bomba diye bağırdığı anda patlama oldu demiş. Bombanın daha parça etkisi olması için daha tahrip etkisi artsın diye bilyalarla ve metal paralarla da güçlendirilmiş olduğu belirtiliyor canlı bombanın son anda vazgeçmesi ya da başaramama olasılığına karşı dışarıdan harekete geçirilecek ikinci bir düzenekte hazırlanmış olduğu son derece planlı soğukanlı sistemli bir hazırlık yapıldı anlaşılıyor dışarıda gözcülük yapan ikinci bir patlama olacak diye halkı paniğe sevk etmeye çalışan ikinci butonu elinde tutan iki isim üzerinde de duruluyormuş kimlik uyruk ve cinsiyet belirlenmesine çalışılıyor açık havada düğün patlamanın olduğu hemen yerin hemen altında Suriye'den gelenlerin oturduğu bir yer var oradan bir sızma mı var sorusunun cevabı da aranıyor diyor ama şu bir gerçek ki denmiş Daesh'in Bırakın Gaziantep’i, İstanbul’da dahi bu tür eylemleri yaptıracak hücreleri var. Patlamanın ardından incelemeye alınan bölgedeki kamera kayıtları birçok şeyi çözecek. Deniyor. Sada şimdilik çok bilgi yok. Dün belirttiğimiz, tespit ettiğimiz çeşitli kaynaklardan aktardığımız bir şey vardı. Bugün BBC Türkçe’de var aynı şey. Gaziantep saldırısı konusunda. Bey Bahçe Mahallesi Ankara Garı iddianamesindeymiş. 54 kişinin hayatını kaybettiği bu intihar saldırısının meydana geldiği Bey Bahçe Mahallesi'nin Gaziantep'te IŞİD üyelerinin olası saldırılar için istihbarat topladıkları bir bölge olduğuna ilişkin bir belge Ankara Garı iddianamesinde yer aldı, ortaya çıkmış belgenin Yani KCK'lı olduğundan bahsedilen bazı Kürtlerden ve düğünlere eylem ihtimalinden söz edildiğini belirtmiştik. Yunus Durmaz daha sonra başka bir eylemde ha, ölmüş. Ev, ev baskında ölmüştü. Polisleri karşısına gördüğü zaman kendini havaya uçurmuştu. Evet. Ankara'da şehadet eylemi için izin taliminde de bulunmuş notların alındığı sırada notları var. ...bayağı istihbarat toplamış... ...Beybahçe Mahallesi'nde... ...daha önce keşif yapmış... ...yani hakikaten insanın aklı hayali duruyor. Murat munganın sözüydü değil mi? Hiçbir şey... ...şaşırmamasına şaşırıyoruz diye. Türkiye'de... ...yani... KCK ve Mahalle Komisyonu'nda görevli Vanlı çevresi tarafından parti adına çalışan biri olarak biliniyor diye 348. sayfada ifade var. 500 sayfalık iddianamenin. Oğlu Berber. Hemen Berber dükkanın yanında bakkalları var. Dükkanın adı falan diye gidiyor. Ve şehadet. Buraya Türk kardeşi iş, içtihadi olarak iş, istişah istişhadi olarak göndereceğiz demiş. İntihar bombacısı yani. İstiş. Hadiye mu demek Evet. Şehadet yani. Elim ya eylemin ismi o. Evet. Şehadet kökeninden geliyor evet herhalde. İşte düğünlere katılanlar PKK'lı deniyor. Amel yapalım mı diye soruyorum. Bugünlerde düğün var tamam derseniz amel yapacağız inşallah. Dün vermiştik bunu dehşet vereceğiz aslında. Rengin Aslan'ın BBC Türkçe'de yaptığı bir röportajda ...yürekler parçalayıcı şeyler var... ...bu mahallede her şey ölen çocukları hatırlatıyor... ...diyor... ...dört çocuğunu... ...birden yitiren Emin'le Ayhan'ın... ...hala akıbeti belli olmayan... ...Ahmet Kalay'ın... ...Beybahçe Mahallesi'ne gitmiş... ...Rengin Arslan... ...kendi izlenimlerini veriyor... Ee, Dört evladını kaybetmiş bir anneyi teselli edecek sözler henüz icat edilmedi demiş. Yani, tanınmaz hale gelmişler diyor birisi, babası. Hepsi kapkara olmuş, yanmış. Bunu yapan insan değil. O çocukların ne günahı var? Kimisi daha iki yaşında, kimisi on yaşında, kimisi on iki yaşında. Yeter, buna bir çare bulsunlar. Her gün bir patlama demiş. Murat Kalay'ın fotoğrafları aranıyor. En son... Temmuz ayında dedesinin mezarını ziyaret ettiğinde çekilmiş. Şimdi kimse onun dedesinin yanında olduğuna inanmak istemiyormuş. Gara, çok dramatik, gara, garip şeyler de var. Patlamanın gerçekleştiği yerde karanfiller var. Yıkık camların önünde geleceklerini kurmak için hazırlanacakları evin önünde yıkım var diyor. Parçalanmış pencerelere bakıyorum durmadan demiş Rengin Arslan. Binanın karaya çalmış sıvasına bakmak cesaret istiyor. Birazdan itfaiyenin gelip insan parçalarını temizlemek için tazikli suyla yıkacağı duvarın önünden karanfilleri yine çocuklar kurtarıyor diyor. Ve bir şehir çocuklarına ağlıyor demiş. İçinde ve dışında bir çocuğun üzerinde patlatılan bombayla sönmüş rengarenk plastik toplar bakkalda. Türkiye'nin son bir yılında art arda gerçekleşen bombalı saldırıların sonuncusu sahne oldu Gaziantep. Acılar, feryatlar Ankara'dan Suruç'a, Sultanahmet'ten beznecilere uzanıyor ama kimse en küçüğü 4, en yaşlısı 38 yaşında olan 29'u henüz 18'ini doldurmamış bu çocukların kaybına dayanmanın yolunu bilemiyor. Gaziantep ...henüz gömülmüş ve bulunmayı ve toprağın altında gömülmeyi bekleyen çocuklarına ağlıyor diyor. Ağır bir durum var yani ve Gaziantep'teki canlı bomba soruşturmasında T24'ten bir soru da var. IŞİD kayıp çocukları mı kullanıyor diye bir soru var. DNA ile aranıyor canlı bombanın kimliği. Hürriyetten Feyzi Kızılkoyun'un haberine göre... E, DNA eşleşmesiyle ölü sayısının artmasından da korkuluyormuş. Yabancı uyruklu olabileceği ihtimali de değerlendiriliyormuş. Kayıp çocuklarda incelemeye alınmış halen 14 ağır yaralı var deniyor. Böyle bir durum var. Bir dehşet verici ayrıntı da e, şeyden Gaziantep'te bomba yeleği bebek arabasına konup bir çocuğa verilmiş. Evet. Habertürk'ün haberi. Habertürk'ün değil mi? Evet. Evet yani canlı bomba yeleğini... ...tırnak içinde... ...bebek arabasına koyup bir çocuğa verdiği... ...bomba konan arabanın da... ...aynı çocuk tarafından kalabalığın... ...içine sokulduğu... <gülüyor> ...iddia edilmiş... ...Nurettin Besna... ...Akluhan çiftinin kına gecesinde... ...canlı bomba saldırısı... ...gerçekleştirilen... 54'e ulaştı sayı. Bir kez daha söyleyelim ama artmasından da korkuluyor. Yusuf Kılıç'ın haberi bu evet haber Türk'ten. Puset içinde getirildiği iddiası var. Bebek arabasını çocuğa vermişler. Sadece gözleri görünen siyah çarşaflı bir kişi ve 12-14 yaşlarında bir çocuk birlikte gelmiş. Erkekle çarşaflı kişi sokan başında durup bebek arabasını çocuğun eline verip kına merasiminin yapıldığı yere doğru götür demişler. O sırada patlama olmuş. Aynı gün Irak'ın Kerkük kentinde e, bir Şii camisi yakınlarında üzerinde intihar kemeriyle yakalanan bir çocuğun ÖŞİD'in canlı bomba olarak kullandığı e, çocuklardan biri olduğu ortaya çıkmış. Olaya ilişkin açıklama yapmış Kerkük polisi. Camiye saldırı düzenlemek isteyen bir çocuk bomba eğle ile üzerindeki bomba eğeği ile demiş. Çocuk ağlay ağlay işte üzerindeki kemerin çıkarılmasını izliyor. Hırı trajik görüntüler var 15 yaşında. C4 bir patlayıcı. Ayrıca demir parçaları yakıcı özelliği bulunan gliserinle desteklenmiş. Yani 12-14 yaşında olduğu belirtilen çocuğun daha da büyük olabileceği düşünmüyormuş deniyor. Akıl alır bir iş değil gerçekten. Bu arada Robert Fisk, Independent gazetesinin tecrübeli ortadığı muhabiri, Gaziantep saldırısı ve Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili bir makale yazmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ee, ...Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'la... ...eski dostluğunu yenileyeceğini yazmış. Esad'la barışmaya hazırlanıyor diyor. Kara listede değil. Listede Erdoğan'ın son dört yıldır yok etmeye çalıştığı... Esad yönetimi yok diyor. Yani Türkiye'nin kara listesi kendi içinde gariplikler... ...barındırıyor diyor. Yani şöyle demiş kara listeyi... Ee, hükümetin katliama tepkisi Erdoğan'ın yabancı düşmanlar listesindeki önceliklerini de gösterdi diyor. Hızla IŞİD sorumlu tutuldu ama ardından Mehmet Çimşek Başbakan Yardımcısı terör örgütleri listesini genişletti. PKK, IŞİD ve Erdoğan'ın darbe girişiminin arkasında olmakla suçladı. sürgündeki tuhaf din adamı Fethullah Gülen'le destekçileri diyor. Bu bir düğünde yaşanan katliam için oldukça uzun bir liste ve tüm tırnak içinde terörist lerin ...darbe girişimi ardından... ...bizzat lime lime olmuş... ...polis gücü ve ordu tarafından... ...ilgiye uğratılmak zorunda olduğunu... ...varsaymalıyız demiş. Esat kara listede değil diyor. Türkiye'nin PKK'yı IŞİD'le... ...aynı kara listeye koyduğunu... ...aynı zamanda IŞİD'le... ...savaşan YPG'yi de... ...aynı YPG, ABD'nin... ...havadan desteğiyle IŞİD'e karşı savaşıyor. Daha da ilginci listede Erdoğan'ın... ...son dört yıldır yok etmeye çalıştığı... ...Esad yönetimi yok diyor... Rusya ziyareti filan ve çok yazının sonlarına doğru bunu doğrudan doğruya biz okumadık BBC Türkçe'nin aktardığıyla söylüyorum He. ben Fisk'in yazısını. Fakat ilginç bir şey söylüyor. Ee, bir benzetme yapıyor ve 80'lerin başındaki Pakistan'a benzemeye başladı Türkiye diyor. Bu dün internet şeyden Nereden okumuştuk? Gareth Porter'ın, bu konudaki ödüllü gazeteci Gareth Porter'ın... ICH adlı siteden okuduğumuz yazısındaki şeyle aynı tespiti yapıyor. Pakistan'daki ilk dönem, yani Rusya ile savaş olduğu sırada Pakistan Afganistan'daki durumda... ...Pakistan'da gelişen olaylara benzemeye başladı Türkiye diye... ...Geret Porter'dan sonra Robert Fisk de yapmış bu konuları iyi bilen iki gazeteciden... ...ve diyor ki artık Gaziantep saldırısıyla kimi suçlasın Erdoğan... ...artık normal hale gelen bu vahşetin kendi vermiş olduğu Suriye Savaşı'na dahil olma kararının... ...doğrudan son, sonucu olduğunu görmek zorunda... şiddetle mas altından yaşadığı yakınlaşan Kürtlerle savaşı yeniden başlatan ve eski ortağı yeni ezeli düşmanı Gülen tarafından planlanan darbe girişiminden sağ çıkan Erdoğan'ın yönettiği Türkiye, Pakistan'ın 1980'ler başındaki Afganistan'a en çok mücahit gönderen ülke olduğu zamanlardaki haline her geçen gün biraz daha fazla benziyor ve şöyle bitirmiş Savaş sona erse bile Türkiye'nin bir daha asla eski, Suriye'nin bir daha asla eski Suriye olmayacağı söyleniyor. Ama gerçek şu ki Türkiye'de bir daha asla eski Türkiye olamayacak. O gün geldiğinde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın kim olduğunu görmek ilginç olacak demiş. Veda ediyoruz yani bütün bu zamana kadar elde ettiğimiz kazanımları. Robert Fiskin deyimiyle. Evet. evet öyle i̇şkenceden de idam cezasına kadar hepsi teker teker geliyor Robert Fiskin deyimiyle. Evet. Yani evet. Savaşın başından beri bunu diyor ama Fisk, Suriyeli olan savaşın başından beri bunu diyor. Yani Türkiye'yi Pakistan'a benzetti. Yaptığı açıklaması eski bir açıklama şimdi aynı şekilde dile getiriyor. Hatırlatıyor evet. yani. İşte da aynı şey dün, dün, dün, dün yazıda şey yapmıştık. Evet. Ve şimdi adını hatırlamıyorum ama bir şey daha bir Orta Doğu yazarı da aynı benzetmeyi yapmıştı. Yani böyle bir durum var. Suriyeli silah muhaliflerden Türkiye üzerinden Cerablus'a saldırı hazırlığı var. Cerablus askeri meclisi kuruldu diyor. Ee, ve yani Türkiye'nin medyasının da kapsaması da e, hayretler verici bir şekilde ceryan ediyor. Yani IŞİD'de e, yani mesela Pek takip etmeyip sadece şeyler üzerinden gördüğümüz gazeteci bayilerinde gördüğümüz sözcünün manşetlerinde tuhaf bir şey oldu. Mesela ilk saldırılarda bu daha Perşembe Cuma günkü saldırı haberlerine karşı PKK'nın saldırılarına karşı 19 Ağustos'ta FETÖ'nünde PKK'nın da canı cehenneme diye bir manşet atmıştı evet. Sözcü Gazetesi haber olarak manşet. Haber manşeti buydu. Ben de e, açısane bir dostumuza bundan sonraki manşeti haberi de şey olur herhalde diye düşünmüştüm. Allah topunuzun belasını versin. ...şeklinde bir manşet atarlar Hı -hı. mı... ...acaba demiştim... ...atmışlar... Hı, ...Allah topunuzun belasını versin... ...İngilizce'ye çevirirsek... ...may god damn you all... ...diye böyle çok... ...tuhaf bir durum oluyor... ...sözcü böyle... ...Türkiye'de medyanın durumu böyle ama... ...genel durum sadece medyayla sınırlı değil... Topunuzun Allah'ın belasını versin derken sivil ve kamu kurumlarında kullanılan FG plakalarının iptal edilmesi karar verilmiş. Hmm. Ee, e, CNN Türk'ün haberi bu. Gerek sivil gerekse kamu kurumlarında kullanılan araçlara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sıra gereği 2014'te verilen bütün FG plakaları iptal edilecekmiş. Üç soru var. Kaç bin araç plakası iptal edilecek? İki bu işlem yani iptal ve yenilerinin verilmesi eğer yenileri verilecek yani araca da el konmayacaksa FG plakası taşıyan araçlara çünkü o da olabilir artık kaça mal olacak bu işlem ve üç üçüncü soru tüm operasyonun maliyetini kim üstlenecek vergi verenler mi muhtemel evet gazeteci Tuğba tekerek emniyet müdürlüğüne göz altında bulunan kişilerin yakınlarının Toplanmış halinde fotoğrafını çektikten sonra hemen gözaltına alınmış. Sonra serbest bırakılmış. Polis arada o hal var sana her şeyi yapabilirim demiş. Özel bu süreçte bu kadar çabuk çıktıysam diyor Tuğba Tekerek. Ben gaz P24 ben gazeteciğim inisiyatifi ve meslektaşlarımın sayesinde demiş. Burada da bir soru var. Özel olarak kadınları Alarak korku mu yaratmaya çalışıyorlar diye bir soru gelmiyor değil insanın aklına doğrusu ve şeyden de bahsedelim yazar Aslı Erdoğan'ın hem internet üzerinden 14 bini açtı işte e yaklaşan bir imza kampanyası var hem de barış nebete. başlamış durumda onu da söyleyelim önemli bir gelişme olarak yani dayanışma gösterileri var Türkiye'nin ve dünyanın da önemli yazarlarından birini yazılarından dolayı göz alıp tutukladılar devam ediyor bir yandan çocuklar katlediliyor bir yandan kadınlara tuhaf tuhaf şeyler yapılıyor Ee, bu arada da Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni ve yazı, işlerinin de, yazı İşleri Müdürünün de tutuklandığını da belirtelim. Geçici olarak ne demekse o tutukla, e, kapatılmıştı gazete. İstanbul 8. Su Ceza Hakimliği tarafından Özgür Gündem gazetesi. Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ile Özgür Gündem Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya'da Tutuklanmışlar. Devlet terör örgütü üyeliği ve devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma şeyi. Söylediğim gibi Aslı Erdoğan için özgürlük nöbeti başladı. Onu biraz daha ayrıntılı verebiliriz. Nöbette okunan mesajında da Aslı Erdoğan barışmak savaşmaktan çok daha zordur demiş. Ve savaşın şiddetlendiği dönemlerde ilk suçlananlar barış savunucularıdır diyor. Hakkında yazılmış... güzel yazılar da var. Evet, şimdilik böyle. Bir de şeyin ilginç bir açıklaması olmuş. Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş gazilerinden John Kerry eski Hı. Suudi Arabistan'a ziyarette bulunuyor. Büyük baskı altında Amerika. içte ve dışarıda da bu yani tarihinin gördüğü en büyük Gösterilerden birini yapan başkent sanada yüz bin kişi belki de daha fazla ya, göz alabildiğince insanın toplandığı bir yeri dahi bombalamaktan, Amerikan silahlarıyla bombalamaktan çekinmeyen Suudi kuvvetlerine karşı Amerikan yardımının derhal kesilmesi isteniyor. İçeride de kongrede de New York Times ve Guardian gazetelerinin editoriallarında da ve başka yerlerde de fakat bu Suriye savaşı çok uzadı bu rezalete bir son vermek lazım artık demiş bu da benim duyduğum en büyük rezaletlerden biri sayılabilir bir yorum yapmama izin verilirse hayatında bu kadar riyakarca bir açıklamayı kolay kolay bulamam diye düşünüyorum bir daha yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin birinci derecede fail olduğu Rezale beş tane plan savaş var ve mesela Irak'taki kepazelikten bahsedecek. Afganistan'dan başlayıp Irak'a ve oradan da Suriye'ye geçebiliriz. Fakat Irak'ta insanlar acayip hastalıklardan ölüyorlarmış. Çünkü kullanılan bombaların çevre kirliliğinden dolayı. Gene, genleri bozulmuş ha. insanların, ya yani sadece bundan bahsetmek yeterli bile olabilir. Peki bir ara verelim devam ederiz. Açık gazde. Aydınlana adam, ona çıkmak. جسماأو سيصبحوا يا من بجنيابو آدم نما بو نما بيجا ما تقعد نسيسها ولنا يما ونحيى نفرح ما نجمشد ما نا لقمان ما بلنا طعت لطي سقراط ماو بقرد ما بلنا ونجاني جميع ما نهارن ما ونمارن ما و نام رو دم، و ناولادی آقما، آبی پیر و سوی من نزد جد reberet qum dünya bu var hamana bir peç dünya beyti yezidiler kalan ingillərindən çıxan qalan albümü yezidi dini müzik halk müziği muzika dini muzika cuməratə adlı albümden, ...Koç Ekme dinledik Dünya Beyti. Ey yürek ne Adem kaldı... ...ne Sis, ne Nuh... ...ne Adonis, ne Yunus kaldı... ...ne Kasesis, ne de yürekten yaralıların Eyüp'ü... ...evet, ne Eyüp kaldı... ...ne Yahya, ne Emir, ne de Ömer... ...ne Musa kaldı, ne Ferhun... ...ne Cemşid ne Platon, Eflatun... ...ne de Lokman Hekim... ...evet, Sokrat gitti... ...adı kaldı diyor... Öyle bir parça çaldık genel durumla bağdaşır, uyuşur diye. Evet Suriye rezaleti çok uzun sürdü diyor John Kerry. Ve nüfuzu olan ülkelerin Suriye rejimi üzerinde ve muhalefet üzerinde nüfuzu olan ülkelerin bir araya gelip çatışmaları artık bitirmesi gerektiğini söylemiş. Bunda dejavu bu. Hı? Bence dejavu bu. Evet, bu... yani bunu sayısız defa dile getirmişti çeşitli isimler geride başta olmak üzere hep aynı şey söyleniyor ama kimse bir araya gelemiyor ama artık gelin bitirin filan demiş son birkaç günde bulunduğumuz noktaya dayanarak bir karara varılabilir demiş Suriye rezaleti çok uzun sürdü demiş şimdi bakalım bu rezalete 15 yıl oldu bir de başlayalım Afganistan'la 70 milyar para döküldü sayısız insan ...öldü ve Amerika Birleşik Devletleri... ...askerleri hala... ...Taliban'la savaş halindeler. Evet. 15 seneden beri... ...bunu izlemeye çalışıyoruz. Bu, bu rezaletten bahsetmiyor herhalde. Yani... ...General Charles Cleveland... ...bu misyon geçicidir demişti. Ne kadar süreceğini de... ...söylememişti. İşte böyle. Devam ediyor. Temmuz'dan bu yana... ...yeni... ...Helman'da eyaletinde yeni Taliban'ın ele geçirdiği bölgeler var. Savaş devam ediyor. Irak'a geçelim oradan, Afganistan'dan sonra. John Vidal'ın çok çarpıcı bir araştırmaya değinen yazısı var. The Guardian'dan. E, araştırmalar şeyi çıkartmışlar. Ağır metaller ve sinir sistemini mahveden zehirlerin bulunduğunu... ...hem bombalardan hem mermilerden... ...ve diğer mühimmattan çıkan... ...zumanların... ...sadece bombalamanların, bombalayanların değil... ...Amerikan askerleri de dahil... ...herkesi mahvettiğini... ...yeni bir... ...bilimsel dergide çıkmış çevre... ...gözetleme, gözleme... ...izleme ve değerlendirme... ...Environmental Monitoring and Assessment'da... ...müjgen... ...Savabisfani... ...diye İranlı bir toksikolog yapmış. İnanılmaz şeyler var. Çocukların bebeklerinde... ...Iraklı çocukların bebeklerin ...süt dişlerinde... E, ...muazzam sayıda... ...şey çıkıyormuş... ...ağır metal filan. Ve böylece hepsinin artık... ...yani kurşun... ...cıva ne varsa... ...ve bu Irak'ta muazzam yükselmiş... ...şey zaten. Konjenital... doğum sakatlıkları, doğum öncesi, erken doğumlar, düşükler, lösemi vakaları, solunum yolları problemleri, kanserler, nörolojik hastalıklar, depresyon, amfizem, ne istiyorsan varmış yani. Ve böyle 270 tane 24 saat 7/24 yaktıkları çöpler var ve hiç ayrıştırmadan yakıyorlarmış bütün her şeyi orada. pestisitler, ilaçlar, kimyasallar, solvent denilen şeyler, tıbbi atıklar ve toksik ağır metaller. Çok yüksek seviyede cıva, kurşun, titanyum ve toksik metaller şöyle şey yapmış. Oran da şöyle, onu da söyleyip onu da geçeyim. Bu rezaletin sonu nedir? Görelim. Ee, Mayıs 2010'da... Basra'da doğan bebeklerin yüzde on beşi, Basra hastanesinde doğan bebeklerin yüzde on beşinde doğumdan gelen sakatlıklar varmış. Bu normalde iki ila dört, yüzde iki ila dört olacakken yüzde on beş gibi çok yüksek bir rakammış. Ama bu 2010'da. bin Gelelim daha sonraki ölçümlerde yüzde otuza kadar çıkmış. ...yani bütün kirlenme denilen şey... ...her şey vücutta bitiyor... ...ve çok yüksek seviyede de... ...böyle şeyler olduğu ortaya çıkmış... ...Agent orange da var... ...partiküller... ...yani partiküller de var... ...Pah denen... ...polisiklik, aromatik, hidrokarbonlar da var... ...uçucu, organik bileşikler de var... ...dioksinler de var... ...furanlar da var... ...27 senedir kabul edilmeyen bir şey... ...Irak rezaleti de böyle... ...Suriye rezaletinden bahsetmişken hazır... ...Irak'ta bir de... 36 kişiyi astılar... ...IŞİD baskından dolayı... ...onu da söylememiştik... ...geçelim... ...idam ettiler onların hepsini... Evet. ...Irak'taki bir hava üstünü basmışlardı... ...ve oradaki bütün... Evet. ...pilot adaylarının... ...infaz etmişlerdi neredeyse... Evet, ...onlar da onları infaz etmişler... ...Irak'tan manzara bu... Yemen'e geçecek olursak çok büyük bir gösteri yapıldı. Yemen'in başkenti Sanaada ve e, fakat maalesef bu Washington e, Harper's dergisinin Washington editörü Andrew Kohlbrenne yapılmış bir söyleşi de var. Çok ilginç bir yazı yazmış Harper's'da. E, e, şu Yemen'deki katliamına yardım etmek ve desteklemek onu diye kabul edilebilir varsayım yapılıyor bunu da kabul edilebilirlik varsayımı. Yani demokrasi nalda okumak bile yani seyretmek bile yeterli oluyor insanın içini dışına çıkartmak için ama yani medya benceminde yazmış çok yakından 2002'den beri takip etmekte olduğumuz Code Pink adlı kuruluşun başında olan Medya Bencemin adlı aktivist de, barış aktivisti de yazıyor ki 3000'den fazla sivil ölümü var. Şimdi Yemen rezaletine geçtik. BBC diyor ki sadece BBC'nin açıklamasına göre 3000 sivil ölümün tamamı Amerikan destekli silahlarla gerçekleştirilmiştir diyor. Ve 21 milyon insan insani yardıma Altyapıyı da bitirdiler diyor. 21 milyon insan aç ve susuz kıtlıktı içinde ve 20 milyar dolarlık e, Suudilere destek verdi, silah verdi. Rezaletten bahsetmişken bunları da bir söylemekte yarar. Var herhalde keriye birisinin söylemesi çok iyi olur. 3 milyona yakın e, sivil mülteci durumunda şu anda. Evet ve sürekli olarak hastaneleri doktorları, hasta bakıcıları hemşireleri ne bulurlarsa bombalıyorlar. Hatta Juan Cole'un "Informed Comment adlı sitesinden okuduğumuza göre bu şeyi de bombalamışlar. Yüz bin kişinin yaptığı silahsız gösteriyi de, barışçı gösteriyi de ama sonuçlarını öğrenemedim maalesef. Ama böyle bir şey hem Guardian gazetesinde hem de New York Times'da da iki ayrı şey çıktı. Editorial denen başyazı niteliğinde fikir yazısı çıktı. Artık Suudi Arabistan'a bu silah satışlarının bir şekilde durması lazım. Fakat devam ediyormuş. Yani sınır anlayan doktorlar şeylerini de vurup duruyorlar hastanelerini. Çocuk yani katledilmiş, kesilmiş, biçilmiş, travmaya girmiş çocuk cesetleri ya da Yaralı çocuk fotoğrafları, filmleri görmekten insanın içine bir hal oluyor. Sırt doktorlar da Suudi saldırılarına dayanamayarak Yemen'in kuzeyinden çekildi diye yazıyor evet, mesela Sputnik'in haberinde. Ee, ve, e, evet çekildi Cuma günü. Reuters'ın haberiydi bu da. Yani John Kerry böyle bol keseden atıyor. Bu rezalete son verin gelin falan diyor da. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin... 2002'den 2001'den beri aslında yaptığı şeyde e, anlatması bile çok uzun sürebilir yani kepazeliğin önde geleni oradan diyebiliriz. Evet e, birazdan Ahmet'in sebebi almadan önce başka ne haberimiz var diye bakıyorum ha bir de Baykal kaseti e, soruşturmasında 38 tutuklama olmuş istihbarat C şubesi tutuklananlar arasında eski emniyet genel müdürlüğü İstihbarat daire başkanı Ömer altı parmakta bulunuyormuş böyle bir e, haber vardı ayrıca TUSKON toplantısında 2013 yılında e, ayağa kalkarak alkışlayan 184 şeyi tespit etmişler iş adamlarını Neye alkışlamışlar bu arada E, Tuzko'nun başkanının konuşmasını, inlerine in gireceğiz konusuna e, değinmiş. Başka, kimin inine ne zaman gireceğini göreceğiz şeklinde bir konuşma Hı. yapmış. Onu ayakta alkışlayan bütün iş adamlarını gözaltına alıyorlar şimdi. Böyle bir şey var. E, ve... E, Dün Tuğba'a gazetecilerden Tuğba'a tökerek gözaltına alınmıştı. Ardından yani serbest, serbest bırakıldı. bırakıldı. Evet işte. Onu da söyledim ya biraz önce. Evet. Ve kendisine e, biz o haldir her istediğimizi yaparız. Sen tarafta mı çalışıyordun filan gibi ilginç sorular da e, yapılmış. Hindistan'da seller var. Beş vilayette en az 35 binlerce kişi şey yapılmış. Tahniye edilmek zorunda kalmış. Ondan da bahsedelim. Yunanistan'da sıtma vakaları var. 12 bölgede kan bağışı yasaklanmış. Güney Sudan'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü Askerleri'nin bu haberi söylememiştik ama çok önemli aslında. E yardım çalışanlarına hem ırza tecavüz hem de başka saldırılar, taciz var. Ve Birleşmiş Milletler bunu es geçmiş. Ve Rusya'da altı şüpheli militan öldürüldüğü haberi vardı bu da çok önemli andı. aslında Sen Petersburg'da Kuzey Kafkasya'dan mı neden direnmeye kalkıştılar yasa dışı silahlı grup öldürdük diyorlar. darbecilikle suçlanan generalden 17 katlı 10, 18 katlı 3, 25 katlı 5 apartman, 21 banka hesabı ve arsalar çıktı haberi de vardı. Yani onun tam olarak netliği ortaya çıkmadı. Çünkü ailesinin de müteahhitlik yaptığı ve zengin bir aileden geldiği söyleniyor. Evet, öyle. O da iftira mı? Hiçbir şey belli değil aslında. Yani haber bu şekilde baktığınız zaman yani herhangi bir detay göremiyorsunuz. Göremiyorsunuz. Yani biraz daha deştiğiniz zaman farklı şeyler ortaya çıkıyor. ...ve e, bir de... E, ...Filipinler'de... ...çok acayip şeyler... ...olmakta, Filipinlerin yeni... ...başkanı... E, ...Birleşmiş Milletler'den de... ...çekilirim gerekirse demiş... Evet, ...Çin'le beraber yeni bir tane... ...yeni bir, bir dünya düzeni kurarız demişler... ...ben insan öldürmeye devam edeceğim anlamına geliyor... ...çünkü... E, ...şu ana kadar... uyuşturucuyla mücadele kapsamında 712 kişi Temmuz'dan beri öldürmüşler. Ben bir hesap yaptım. 50 gün kadar ediyor. Günde 14 kişi öldürüyorlar. En az. Böyle de bir şey var ve cezacı, cezalandırıcı lakabıyla maruf Duterte. Başkan Duterte böyle demiş işte Etiyopya'da şey, Etiyopya'yı birazdan olimpiyat madalyasını kazanan protesto gösterisinde bulundu. Sonra da ittiacat talebinde bulundu. Etiyopya'da da çok acayip şeyler olmaya başlıyor baskıcı bir rejim. Ve yeni bir raporda da 9 trilyonluk bir iklim bütçesi, iklim şey faturası Yeni kuşağı hayırlı olsun veriliyor, bırakılıyor. Bunu nasıl ödeyecekler? Ne onlar düşünsünler Yeni Kuşak. Bu hesap yapılmış. Tabii, sonra... Yeni kuşak yaptı zaten bunu. Onlar düşünsünler. Evet onlar düşünsün. Next gen climate düşünsün. Bu, böyle bir örgüt var. En az 8,8 trilyonluk dolarlık bir borç yükü bindiriyoruz. Bu restoranda kuşağı. yiyip yiyip ardından gelene hesabı kitlemeye bence biraz. Evet kuvvet. iyi bir iyi yemekti. Şölendi. Ne yapalım? Açık Gazete Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet Günaydın Günaydın Ahmet Bey Günaydın Can <gülüyor> Evet bugün e, Tabi bu Gaziantep'teki korkunç Saldırı ve sonuçlarını birazcık daha konuşmaya devam edelim. Ama önceden birazcık üzerinde durma fırsatı bulamadığımız bir konu vardı. Etiyopya'da çok ciddi bir şey vardı. Usta saad örgütünün protestolar sırasında polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda, daha doğrusu polisin saldırıları sırasında yüz göstericinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Oromo ve Amhara, Oroma ve Amhara bölgelerinde. tekileştirildiklerini belirtip gösteriler düzenliyorlar. Çok büyük protestolar ve yaklaşık 100 kişinin öldürüldüğü haberi vardı. Dün de olimpiyatların son gününde Teysal Lilesa adlı e, Etiyopyalı atlet Oromo kabilesindenmiş kendisi de yarışı ikincilikle bitirip gümüş madalya aldıktan sonra da e, kollarını başının üzerinde birleştirerek ex işareti yapıp on, e, şeylerin, muhaliflerin e, en büyük şeyini gösterisini yapmış ve ondan sonra da e, şey talep etmiş intikam talep etmiş neler olup bitiyor birazcık onu bize şey yapabilir misiniz? Evet bu e, son gösteriler e, tabi çok önceden biriken bir e, sorunun e, toplumsal sorunun e, daha ön plana e, yüz üstüne, e, su yüzüne çıkmış hali Ee, Etiyopya'da <gülüyor> 1991 yılında e, askeri diktatör lideri yalı e, Mengistu, albay Mengistu rejiminin devrilmesinden sonra e, ciddi hem siyasi anlamda hem de devletin yapılanması anlamında çok büyük değişiklikler yapılmıştı. E, ve e, bu değişikliklerin başında da Etiyopya'yı bir e, etnik temelli federal bir sistem getirmek olmuştu. Biraz evvel söylediğimiz gibi Amara bölgesi veyahut Amhara bölgesi veyahut Oromya bölgeleri bu bölgelerde yaşayan etnik grupların adları aynı zamanda. Ve bu Oromya ve Amara etnik grupları Etiyopya'nın toplam nüfusunun, 100 milyon civarında olan toplam nüfusunun üç e, aşağı yukarı üçte ikisini oluşturuyorlar büyük, büyük ço çoğunluktalar yani e, iki etnik grup yani tek başına çok yani bunlar iki ayrı etnik grup evet ama e, geleneksel olarak e, yani Etiyopya Habesistan kent diyelim evet. e, Etiyopya Habesistan kent e, genel olan e, grup etnik grup Amaralar Oromyalarda e, Habeşistan'ın yani şimdiki Etiyopya olmadan evet ki e, ülkenin e, geleneksel ezilen en kalabalık nüfusu. E, fakat 1991 yılında e, Mengistu diktatörlüğünü deviren e, güç, esas güç, bir e, nüfusun yüzde altı yüzde temsil eden ve Etiyopya'nın en kuzeyinde. Ee, bulunan e, Tigreliler. Tigre Ulusal Kurtuluş Cephesi mengütsü e, hayli e, Meryem Meryem'i e, deviren asli güçtü. Ve e, o dönemden sonra e, bu e, Tigre e, Kurtuluş Cephesi'nin e, etrafında oluşan koalisyon, Ee, Etiyopya halklarının e, devrimci e, demokratik cephesi adı altında ve ağırlıklı olarak ama e, Tigray halklarının e, kurtuluşu cephesinin ağırlıkta olduğu koalisyon yönetiyor e, Etiyopya'yı. Yani çeyrek yüzyıldan beri aynı koalisyon yönetiyor. Son 2015 seçimlerinde e, bu e, Etiyopya halkları devrimci, demokratik cephesi parlamentodaki bütün milletvekillerini aldı. Ama o halkı halkı yüzde %35'ini temsil ediyor. Aşağı yukarı oluşturuyor. Amara halkı o da %27'sini oluşturuyor aşağı yukarı. Yani bayağı ikisi birleştiğinde çok ciddi bir çoğunluk çıkıyor ortaya. Çeşitli Mehmetliyetsizliklerini ifade ediyorlardı yıllardan bir artan biçimde. Bunların arasında en fazla dile getirileni iktidarın bu 1991'de e, diktatörü <gülüyor> devirmiş olma e, meşruiyeti, yetkisi ve imkanlarından kullanarak bütün e, devletin kilit noktalarına Tigre'lileri yerleştiriyor olmasına karşı oluşan e, tepki. Bu Amaralılarla o, e, şeyleri, e, oromaları tarihi olarak birbiriyle e, sınıf çelişkisi konumunda olan iki e, halkı e, ilk defa yan yana getirmiş durumda. İkinci e, tartışma çatışma memnuniyetsizlik noktası e, bu e, Tigre e, bölgesine Amara Ya ait olan Amara ya e, dahil olan bir e, bölgenin e, Tigre bölgesine bağlanmak istenmesi. Bu e, Volkait bölgesi e, bu, bu konuda hükümet geri adım atmayı kabul etti falan ama böyle bir Tigre bölgesinin güçlendirilmesi Amara bölgesinden ki coğrafya olarak tabii Amara ve Omo bölgeleri çok büyük bölgeler. Tiza bölgesi küçük bir bölge bir ülkenin kuzeyinde. Evet. Bir üçüncü neden, Etiyopya son 2015 15 yılda bir iktisadi anlamda görülmüştü çok başarılı bir iklişâdi gidişat var. Yani hem Bilme hızı olsun. Onlar yüzde on yılda, o yıldan beri yüzde on olduğunu söylüyorlar ama yüzde altı civarında civarlı olduğu tahmin ediliyor gerçekçi rakamların. Bugün Türkiye'de AKP hükümetine çok benzer bir inşaat altyapı hamleleri yapan bir bir bir yönetimi var. Beyaz Nil üzerinde örneğin kurulan Afrika'nın en büyük barajı söz konusu. Eritre bölgesine doğru uzanan yolların e, yapılması, otoyollar yapılması, tren hatlarının yapılması falan. Yani bir e, bayındırlık hamletinin çok güçlü olduğu bir büyüme var. Fakat bu büyüme aynı zamanda tabii gelir eşitsizliğini çok hızlı arttırıyor. Bir de biraz Çin modeline yakın e, Etiyopya'daki iktisadi yapı. Yani iktidar partisi e, Çin'de olduğu gibi aynı zamanda bütün iktisadi alanı da kontrol ediyor. Bu tabii aynı zamanda Tigre'lilerin iktisadi alanı kontrol etmesi anlamına da geliyor biraz evvel hmm. nedenden dolayı. Bu da tabii diğer e, etnik grupların ki bunların sayısı 80 civarında diğer etnik grupların büyüklü küçüklü e, memnuniyetsizliklerinin bu eşitsizliğinin artmasıyla beraber hem iktisadi hem siyasi klamda eşitsizliğinin artmasıyla beraber memnuniyetsizliklerine giderek daha fazla ifade etmelerine yol açıyor. Ee, bu Amara bölgesi ve Oromya bölgesi yani hem e, Etiyopya'nın e, kuzeyi, batısı ve ortasında e, başlayan e, gösteriler e, bu memnuniyetsizliklerin yoğunlaşma noktası diyebiliriz. E, yolsuzluklara karşı e, çok ciddi bir tepki var. E, enflasyonun artmasına, işsizliğin artmasına ve en son olarak da Topraklara el konmasına karşı te bir tepki var. Adis Ababa kentinin bunun en somut örneği bu gösterilerde de ortaya çıkmıştı. En somut örneği Adis Ababa kentinin ki nüfusu hızla artıyor. Etrafın genişlemesi için etrafındaki verimli e, tarım topraklarına el konulmasına karşı başlayan mücadeleydi. Bu tepki e, e, neredeyse bir savaşa dönüşecek biçimde. E, tepki gösterince e, toprak sahibi küçük toprak sahipleri bunlar, e, hükümet e, geri adım attı ve projeyi askıya aldığını açıkladı. Ama e, memnuniyetsizlik bir kere dışa vurmuştu ve bir şüphe sürekli topraklara el konacak şüphesi e, somutlaştığı için de artık daha fazla e, endişe ve tepki konusu haline geldi çok ciddi bir demografik baskı var ve bu demografik baskının yanında nüfusun kentleşmesiyle beraber tarım topraklarına yönelik bir, e, bir e, baskı var. Siyasal, iktisadi baskı var. Ve e, ortalama tarım toprakları da küçük. Aşağı yukarı e, 8 hektar en e, ortalama büyüklükleri tarım topraklarının. E, dolayısıyla e, çok büyük bir nüfusta Tarımda çalışıyor yani ya küçük mülkiyet sahibi, çok küçük mülkiyet sahibi ya da e, topraksız tarım işçisi. Dolayısıyla ciddi bir kentteki e, büyümeden e, pay alan, büyük pay alan ve aynı zamanda etnik kimliği belirgin bir kesimle e, kırda veyahut taşrada olan ve etnik kimliği nüfus olarak çoğunlukta fakat iktisadi olarak azınlıkta olanlar arasında Çok ciddi bir gelin var. Bunların hepsi e, ciddi, iktidarın aynı zamanda e, otoriter e, bir yapıya dayanması e, nedeniyle de e, ayrıca bir demokrasi sorunu da yaratıyor. Çünkü muhalefet bilence dediğimiz gibi bu tür e, tepkiler ki yakın zamana kadar çok fazla gözükmüyordu. Bu tür tepkiler e, iktidar tarafından Ee, şiddetle baskılıyor şu anda e, bu 5-6 pardon 6-7 Ağustos günleri e, Amara'da e, ve e, Orom, e, Oromo'da bölgelerindeki aynı zamanda başlayan e, gösteriler ki Adis Ababa'da da, da gösteriler e, oldu aynı gün onlar da e, şiddetle bastırıldı Ölüm sayısı konusunda rivayet muhtelif. Evet yani İktidar biz... Diyenler var, daha fazla diyenler var. İktidar e, bu sayıyı daha 17-18 civarında tutuyor ama çok ciddi bir tutuklama e, kampanyası var. Evet bu konuda yani... ben de bir şey ilave edeyim izin evet. verirsen. Yani bir kere sayıyı e, hükümet kendisi senin dediği gibi 17-18'de tutuyor ama... BBC'den 67 idi sonra 100'e çıktı şimdi de Amnesty International Uluslararası Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün söylediğine göre 400 kadar insan hükümet polislerin ateş açmış sununda ölmüş olduğu belirtiliyor bir de bu şeyin de Olimpiyatlarda şampiyon olan ikinci olan şeyi de gümüş madalya alan Fiy Fiyasal İlesan'ın da söylediği Karım ve e, çocuklarım da Bir kişi dedi Fiyasal İlesan. Bin kişi öldü dokuz aydan beri dedi Evet bin kişi diyor Bu, bu çok önemli Bu dokuz aydan beri evet. yani Bu son olaylardan öncesinde kadar. Evet ama yani benim de karımı ve çocuklarımı da Şimdi tutuklarlar mı bilmiyorum Demiş çok vahim bir durum oldu Ortaya çıkıyor bir de ikincisi Hatice e, yakınlarım var dedi o Evet Aile Mariam Desaleng de şeyi söylemiş. Gardiyana daha önceki birkaç ay önce verdiği bir mülakatte, Etiyopya'nın başbakanından bahsediyoruz. Bir istikrar adası yani Afrika Burnu denen yerde. bir istikrar adası olduğunu söylemiş ve yani hiç sorun yok demokratik kültür inşa etmek biraz zaman alır ama doğru yoldayız düzeliyoruz dedikten sonra oluyor bütün bunlar şu anda Etiyopya e, basın özgürlüğü şeyinde 180 ülke arasında 142. yer alıyormuş yani hiçbir habere özgürlük diye bir şey yok ama Türkiye'ye baktım o da 151. sırada daha da kötü yani şu sırada Türkiye'deki çok geriye düşmesinin nedeni... ...tutuklanan e, gazeteciler... ...tutuklanan evet. ...yani Etiyopya'daki basın... ...özgürlüğünün haber alma kaynakları... ...açısından bakarsak... ...Türkiye biraz daha bakımdan e, şanslı. Evet, e, 75'i e, buldum. Efendim? Türkiye'de de son rakam... ...75 mi, evet, 77 mi ne ya? Tutuklanan yani? gazeteciler... ...inanılmaz bir şey yani. Çok yüksek. E, şöyle bitirelim e, bu konuyu... ...isterseniz... Feisa Lileza'nın Lileza e, bu e, eyleminden sonra e, Etiyopya Enformasyon Bakanı Feisa Lileza'nın e, Etiyopya'ya gelmesinde hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun olmayacaktır. Onu biz, biz şampiyon olarak karşılayacağız diye güvence vermeye çalıştı. Ama e, diğer taraftan e, şu e, bu, şey konusunda biraz evvel senin bahsettiğin konusunda e, İstikrar adası konusunda maalesef Batı dünyası da Etiyopya'yı böyle görme eğiliminde. Çünkü Etiyopya'nın etrafındaki ülkelerdeki büyük karışıklık hatta artık savaş tabirinin bile geçerli olmadığı karışıklık yani Somali, Güney Sudan ve kuzeyindeki Eritre dikkate alınca Etiyopya devleti Batı devletleri açısından hala bölgedeki istikrar unsuru olarak gözüküyor. O yüzden de pek fazla ses çıkmıyor Etiyopya'da olanlara. Diğer taraftan Etiyopya iktisadi olarak da bölgedeki yani dinamik güç olarak gözüküyor. Askeri güç olarak gözüküyor. Afrika Birliği'nin barış operasyonlarının ana asker besleyicisi Etiyopya. Afrika Birliği'nin bir numaralı finansörü Etiyopya. Dolayısıyla bu içerideki gelişmeler demokrasiye tamamen aykırı aynı zamanda biraz da 1991 modelinin de bazı açılardan yürümediğini de gösteriyor. Bu etnik temelli federasyonun sonuçta etnik, etnik gruplar arasında çok büyük bir rekabet, iktidar rekabeti yarattığı ve dolayısıyla da bunun da başka türlü çatışmalara yol açtığı sonucunda da varan Tezir, gözlemciler var. Ama bakı dünyasında bu Etiyopya konusunda çok fazla ses çıkmamasının nedeni biraz evvel dediğim gibi görevi olarak oranın bir istikrar adası olarak görülmeye devam etmiş. Çünkü etrafı çok daha evet. büyük bir kaos içinde. Evet ama endişe verici gelişmeler olması orada da çok muhtemel diye bakabiliriz. Tabii Etiyopya Gelişmelerin benzeri yani Somali, Güney Sudan gibi bir gelişmenin Etiyopya'da olması bambaşka sonuçlar verecektir. Evet. Bambaşka sonuçlar. Etiyopya orada asli güç. Dolayısıyla Etiyopya'nın da benzer bir çatışma ortamına kalıcı biçimde girmesi bütün bu Afrika boynuzunu bilinmedik bir... sonuçlarını tahmin edemeyeceğimiz kadar vahim olabilecek kaosa sürükleyebilir. Ee, Etiyopya'da tabii 25 yıldan beri aynı e, koalisyonun, aynı partinin diyelim çünkü o bir parti gibi oluşmuş bir koalisyon e, iktidarda kalması hani bir dereceye kadar da benim anlayamadığım nasıl 2015 seçimlerinde parlamentodaki bütün milletvekillerini %100 evet bütün milletvekillerini bunu e, bilimcilerimden özür dilerim. Öğrenemedim nedenini. Araştırdım ama anlayamadım. <gülüyor> Nasıl beşerliler, hangi teknik, seçim tekniğini kullandılar. Bir gün öğrenirsem aktaracağım size. <gülüyor> tamam. Çok ama bunu gizleyelim. Çünkü bilim olmaz. Başkalarının da aslında... Gizleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Üstelik de başka benzerlikler de var. Bir de şey de... <gülüyor> evet e, yani şeyde Mısır'la da bu baraj konusunda e, Nil üzerine inşa edilecek baraj Nil'in kolları üzerine ayrı bir savaş ihtimali de yaratabilir. O da e, zaman zaman karşımıza çıkan önemli bir kaygı evet. verici bir başka haber de oluyor. Evet, aynı. Evet, bir de şimdi şeye bakalım o zaman e, Türkiye'deki yürekler paralayıcı duruma. Ya artık Giderek ortaya çıkıyor, Türkiye'de olağanüstü hal ilanının gerekçesini aşan, kat kat aşan bir olağanüstü uygulamalar, demokratik hak ve özgürlüklerin, bireysel hak ve özgürlüklerin, demokratik hak ve kısıtlandığı, bireysel özgürlüklerin askıya rahatlıkla, idari kararlarla alınabildiği, bir süreç başlamış durumda bunu 3 koldan yürütüldüğünü görüyoruz birincisi Gülen cemaatine yönelik Gülen cemaatinin geniş çevresine yönelik yürütülen arındırma temizleme yok etme kıtırma kampanyası bunun en somut örneği tabi şu anda elimizde olan şey gerileri. Gözaltına alınmış insan tutuklu kişi. 20 bin civarında tutuklular. O 5 bin civarında gözaltısı devam eden insan var yanılmıyorsam son verilere göre. Evet son verilere 21 bin. Bindi, evet. 79 bin kişi var. Kamu sektöründe görevden uzaklaştırılmış olan Bir de elimizde olmayan, hükümetin vermediği veri özel sektörde kapatılan, el konan kurumların, dernek, vakıf, hastane, şirket, ticari şirketlerde çalışanların durumu var. Oradaki sayıyı bilmiyoruz. Onların hepsi işten çıkarılma gerekçesi olarak gördüğüm kadarıyla E, iş kanun 29. maddesini kullanarak işten çıkarılıyorlar. E, bunun bir, birkaç örneğini e, bu, bu kişilerin akrabaları, buna maruz kalmış kişilerin akrabaları anlattı. E, ve e, bu 29. maddeden e, çıkarıldıkları için de e, işsizlik sigortasından yararlanamadıkları gibi sosyal güvenlik e, e, kurumundaki kayıtlarında da 29. maddeden işten çıkarıldıkları için FETÖ terör örgütü işten çıkarılmış kişi olarak damgalanarak hiçbir yerde iş bulamıyorlar. Yani bu, bu, bu sayı bilmiyoruz mesela. Buradan çok ciddi bir sayı olduğunu tahmin edebiliriz. Burada e, suçluyla e, herhangi bir somut suç işlememiş ama e, belli bir çevreye sempati duymuş, ilişki kurmuş veyahut hiçbir şekilde aklına fikrine gelmemekle beraber, örneğin bir hastanede Betullah Güven Örgütü'nün sempatizanlarının yönettiği bir hastanede hasta bakıcılık yapmış. Ama yani sadece hasta bakıcılık yapmış. Başka bir hastanede iş bulamadığı için orada iş bulmuş. Veyahut orada iş bulmuş ilk baştan. Neyse. Bu tür kişilere de dahil eden çok ciddi bir e, artık e, suçluyu e, cezalandırmak, yeni suç işlenmesini engelleme amacını taş, e, taşan, çok ötesine taşan bir e, süreç işliyor. Bu sürecin bir boyutunda da birkaç e, yerde bunu dile getirmeye başladılar. E, 6-7 Eylül olayları gibi, hatta daha doğru benzetme, varlık vergisinde yapılan gibi veyahut 1936 beyannamesine dayanarak seçenekleri, dini azınlık vakıflarının mallarını el olması gibi bir e, sermayenin el değiştirmesi süreci veya sermaye el değiştirmese de e, belli bir sermaye çevresinin iş imkanlarının ellerinden alınıp başkalarının o iş imkanlarına sahip olması süreci çok açık biçimde yürüyor. Bu birinci sorun. E, i̇kinci sorun e, bu e, olağanüstü hal ilan edilme nedeni Dün Cumhuriyet Gazetesi'nde de Rıza Türmen'in çok detaylı biçimde e, anlattığı gibi e, darbe, e, başarısız darbe ile ilgili önlemler almaktı. Ama e, kanun hükmündeki kararname, ilk çıkan kanun hükmündeki kararname bunu birden başarısız darbe girişimi ve terörle mücadele alanına genişletti. Ve buradan hareketle de e, olağanüstü halin Geçerlik sınırları yani 3 ay içinde veya süresi boyunca yani ancak geçerli olması gereken önlemler yerine birdenbire e, kalıcı önlemler uygulandığı gibi terörle mücadele gibi ucu açık e, bir e, sonu olmayan bir e, bastırma sildirme kampanyasının da önü açıda özgürlüğünden e, örneği bu konuda en somut örnektir. Aslı Erdoğan'ın tutuklanması. dün de yazı işleri müdürü ve sorunu yazı işleri müdürlüğü tutuklandılar biliyorsunuz. Evet. Eren Keskin dışından geldi bugün yarın galiba şeyini verecek ifadesini verecek. Onun da Aslı Erdoğan gibi tutuklanma ihtimali var. Danışma kurulunda yer alan diğer kişilerin tutuklanma ihtimali var. Yazarlarının tutuklanma ihtimali var. Ve bu ciddi biçimde bir KCK operasyonlarında nasıl çalışılıyor hükümet şimdi hükümetin çevresi bu KCK operasyonlarının biren e, cemaatinin polis ve yardımrgıçları tarafından yürütülmüş bir bahtırma operasyonu olduğunu e, iddia ediyorlarsa ve şeyi engelleyen e, barış sürecini engelleyen bir operasyon. Şimdi onun benzer bir e, benzerimiz şimdi gene hükümet e, tim onayıyla sürdür e, sürlü ola müsal ve terörle mücadele gerekçesi çerçevesinde. Evet. Bir, üçüncüsü de, bir üçüncüsü de ne Fethullah Gülen e, cemaatine herhangi bir şekilde yakınında çevresinde e, olmuş, ilişki kurmuş e, kurmuş kişileri dışında veyahut e, Kürt Siyasal Hareketi'nin e, e, partilerinde derneklerinde veyahut hedeflerinde e, olan kişilerin dışında bir üçüncü E, hedefte muhalif olanlar. Alevi kimliği nedeniyle, sol kimliği nedeniyle, sosyalist kimliği nedeniyle veya sadece devokat kimliği, sendikacı kimliği nedeniyle, yerel yöneticilerin bu sefer, bu fırsatta şu e, şeyleri de, baş da veya şu alevileri de, şu komünistleri de e, hemen bu fırsatta şu torbanın içine e, atalım da benim başım ağrımasın diye e, başlattıkları Eğitim Sen üyesi olan Ee, alevi e, kendi nedeniyle e, veyahut e, bazı kişilerin hiçbir şekilde Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkisinin e, düşünülemeyeceği böyle bir şeyin tam tersi konumda olan kişilerin de Fetullah FETÖ, Terör Örgütü'ne karşı yürütülecek mücadele çerçevesinde e, tut, gözaltına alınmaları veya işten çekilmeleri veya işten atılmaları bu iş boyutta devam ediyor Şu anda bu o, olağanüstü hal e, uygulamalarının özgürlükler, temel haklara yönelik saldırıları. Ve burada maalesef esas suçlular gözden kaçar hale geliyorlar. Çünkü gerçekten bir darbe yapıldı bu ülkede. Gerçekten bu darbeye teşebbüs eden, organize etmiş olan, düşünmüş olan, desteklemiş olan kişiler var. Ve bu kişilerin gerçekten Yani bu kişilere yönelik cezanın terörle mücadele çerçevesine sokulması gerek yok. Çünkü bu ceza yatasında eyleme geçtiği için darbe hazırlık değil, darbeye e, teşebbüs, eyleme evet. geçmiştir. Var en cezası en ceza zaten. Verir. Evet, açıkça belli zaten değil mi? Evet, en ceza verir. Yani bu e, idam cezası kalkmadan önce idam cezasıydı. 146. maddeydi hatırlarsanız ceza kanunları. Evet, anayasayı tahir teddil ilga. Hükümeti, hükümeti faaliyetlerinden ben kurmak evet. falan filan. E, bu, bu, bu suçtur zaten bu. Bunun da cezası şimdi e, müebbet asistir. Dolayısıyla bu kişileri yönelik bir ceza kanununda veyahut e, ceza muhakemeleri usulü kanununda herhangi bir eksiğimiz yok. Daha fazla bir e, aleti araca ihtiyacım yok. Ve bu e, bence son derece e, vahim bir giderek genişleyen ve işte tam burada da Cadı dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Evet sen bunu yani, yazmıştın da zaten. Evet, bir... evet yani herhangi bir e, somut suçu olmayan ama çoğunluğun gözünde, itibarın gözünde, o sıradaki Egele'nin veya yetki sahibinin gözünde e, e, bir günah keçisi olarak e, ortaya akılması gereken ve aynı zamanda da tabii bir aykırı pozisyondaki kişiyi e, hedefleyen, bir temizlik harekatı. Aynı zamanda da bu cadı avı, o yazıda da bahsettiğim gibi bu cadı avının bu boyuta varmasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi sünni çoğunluğun, AKP iktidarı başta olmak üzere, partisi başta ve yöneticileri başta olmak sünni çoğunluğun kendisini aynı zamanda çok yakın tarihe kadar, Fethullah Gülen Cemaatine çok yakın olması. Dolayısıyla şeytan içimizde evet. endişesini aslında çok güçlü olmasından kaynaklanıyor. Evet, bunu da herhalde epey bir derinlemesine konuşma fırsatımız olacak gibi görünüyor maalesef. Burada bir herhalde. Evet, çok teşekkür ederiz Ahmet. Evet, i̇yi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnselli Ufuk Turu. Açık Gazle Açık Bilim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 Evet, tarikat ya da cemaat mensubiyetinin psikolojisi üstüne bir şeyler e, söylemeye çalışıyoruz. Bunu da e, bilişsel uyumsuzluk kuramı ışığında yapmaya çalışıyoruz. Bilişsel uyumsuzluk kuramı 1950'lerde Amerika'da geliştirilmiş sosyal psikoloji içinde bir kuram ve insanın aklında birbiriyle çatışan ve dolayısıyla bir rahatsızlık kaynağı olan düşüncelerden ...kurtulma eğilimi olduğunu... ...hepimizde böyle bir eğilim olduğunu... ...dolayısıyla mazeret üreterek... ...rasyonalizasyon yaparak... ...birbiriyle uyumsuz olan... ...düşüncelerimizi uyumluymuş gibi... ...göstermeye... ...çalıştığımızı... ...öne sürüyor... ...bilişsel uyumsuzluk... ...genel olarak... ...tarikat ya da cemaat... ...üyelerinin psikolojisinde de... ...önemli bir yer tutuyor... olabilir e, dedik geçen hafta. Çünkü e, bu tür e, tarikatlarda ya da cemaatlerde bazen insanın kendi aklına, izanına, vicdanına ters gelecek e, bir takım kararlar alması ya da davranışlarda bulunması e, istenebiliyor. Böyle olduğu zaman e, bir mazeret üretme yoluyla e, e, başka türlü belki kabul edilemeyecek e, bir davranışta bulunmak e, kısmen bilişsel uyumsuzluk kuramının öngördüğü bir şey. E, geçen haftada e, konuştuk e, bu darbe girişiminde mesela halkın üstüne e, ateş açılmasını emreden e, subaylar arasında bunun yanlış olduğunu düşünen e, birileri olmuş olamaz mı? Ya da bu düşünceden, bu karardan rahatsızlık duymuş. Ama rahatsızlık duyduğu halde bunu uygulamaya koymuş olan birileri olamaz mı diye sorduk. Daha benim sıkça duyduğum bir soru, televizyonlarda bu aralar sürekli Fethullah Gülen cemaat üstüne eski itirafçılar bir şeyler anlatıyorlar filan. Mesela Fethullah Gülen öyle isteseydi cemaatin üyeleri toplu halde... E, intihar ederler miydi yurt dışındaki mi cemaatlerde tarikatlarda olduğu gibi e, Jim Jones e, intihar, tarikatında mesela, mesela Jim Jones tarikatında görüldüğü mesela, gibi evet, halkın e, tapınağı Jim Jones tarikatında ya da geçen hafta bahsettiğimiz e, Heaven's Gate e, Cennetin Kapısı tarikatında olduğu gibi e, bu sorunun e, tek basit yalın bir cevabı yok evet hepsi ederdi ya da hiçbiri etmezdi demeye imkan yok diye düşünüyorum. Çünkü cemaatin aslında yalın, tek e, homojen e, basit bir e, yapısı yok. E, o anlamda homojen bir e, grup değil. E, i̇ndirgemeci ve basit cevaplardan da kaçınmak gerektiğini düşünüyorum. Fakat şöyle bir öngörüde bulunayım. E, belki iç Halkadan, iç grup içinde Fethullah Gülen'le görüşmekte olan insanlar arasında evet e, İslam inanışında intihar, günah kabul edilse bile e, bunu kabul edip e, intihar edecek insanlar çıkardı. E, niye çıkardı e, ya da nasıl olur da çıkardı? E, cemaat e, ya da tarikat mensubiyetinde e, iki boyutlu bir analizin... E, Faydalı olabileceğini geçen hafta söylemiştim. Bir tanesi e, cemaat mensubu olan insanlara ya da bu anlamda bir tarikat, e, inanç temelli bir tarikat mensubu olan insanlara e, kutsal addedilen bir misyon yüklediğinizde e, birden her şey mübah hale gelebiliyor. E, daha büyük bir amaç ya da hedef ya da emel için e, aslında başka türlü yapılmayacak kabul edilemeyecek kararlar alınabiliyor, davranışlarda bulunabiliyor. 15 Temmuz günü herhalde bunun işte örneklerini ülkemizde de görmüş olduk. İkincisi de birbiriyle aslında son derece benzemeyen ögeler barındıran bambaşka coğrafya ve kültürel bağlamlarda ortaya çıkmış. İşte kimisi ...Aum Shinrikyo gibi Hinduizm ve Budizm'den yola çıkmış, Japonya'da kurulmuş. Kimisi Cennetin Kapısı Tarikatı gibi Amerika'da bir tür Hristiyanlık ve New Age denilen anlayış üstüne kurulmuş bir tarikat. Öte yandan Fethullah Dilen Cemaatine bakalım, bir Müslümanlık anlayışı üstüne temellendirilmiş... Bütün bu beş benzemezliğine rağmen bu tarikatların anlatılarında ortak bir yönde görüyoruz. Hemen hepsinde bir ahir zamanda yaşıyor olduğumuz varsayımı, yani kıyamet gününün dünyanın sonunun yaklaşık yakın bir tarihte geleceği ve bu ortamda bizi kurtaracak bir şahsın, ortaya çıkacağı ya da çıkmış olduğu ve bu şahsın da bu tarikatın lideri oldu. Aslında İslam inanışında Mehdi Hristiyan inanışında Mesih iki boyutlu bir analizden bahsetmiştim bir, bir tanesi insanlara inanç temelli bir kutsal misyon yüklemek, diğeri de zaten yaklaşmakta olan kıyamet sonrasında Kurtarılmış başka bir hayat, bir ahiret hayatını kazanmak düşüncesi. Bu ikisini yan yana koyduğunuz zaman intihar etmek gibi belki başka türlü bu insanların hiçbir zaman yapmayacağı bir davranış bile meşru ya da kabul edilebilir, görülebiliyor. Tabii şunu da söylemek lazım. Bu anlatılar, bu tarikatlar, cemaatler arasında bu birbirine hiç başka türlü benzemeyen aslında e, örgütlenmelerin bu ortak e, tarafı olan metafizik öğeler içeren anlatı bir eleştirel e, akılcı yaklaşım ya da bu tür doğa üst reddeden bir dünya görüşü karşısında tamamıyla güçsüz ve etkisiz kalacak bir anlatı aslında. Bu da önemli çünkü... E, Fetullah Gülen cemaati gider yarın onun boşalttığı yeri başka bir tarikat doldurur. E, doldurmak üzere hazırlanmış sırada bekleyen e, pek çok tarikat olduğunu da biliyoruz. E, dolayısıyla bir şekilde Fetullah Gülen cemaatine mensup olan insanlar e, ruh hastası insanlardı. Biz ülkeyi bunlardan temizleyelim. E, her yer güllük gülistanlık olsun diye tabii ki düşünemeyiz. E, bu tür e, tarikatların merkezini oluşturan anlatıları e, reddedecek e, bir dünya görüşünü öne çıkartan e, bir eğitim sistemine aslında ihtiyacımız var. Belki program bitirirken en son e, söylemek isteyeceğim şey de o olacak. E, fakat bir de e, şundan bahsedeyim. E, şöyle bir tarama yaptım. Şu anda dünya üstünde faaliyet gösteren ve kendi liderlerinin Mehdi ya da Mesih ya da bir tür kutsal kurtarıcı olduğu e, kanaatinde olan e, birkaç düzine tarikat var benim görebildiğim. E, dolayısıyla birkaç düzine kurtarıcı Mehdi ya da Mesih adayı var dünyada. E, ve bunlara baktığınız zaman e, bu Mesih adaylarının hepsinin aslında kendi kültürel bağlamlarında çok yerel anlamda etkili kişiler olduğunu. Fakat evrensel bir e, cazibeleri, çekicilikleri olmadığını görüyoruz. E, Endonezya'daki Mehdi adayını Türkiye'ye getirseniz ya da e, Türkiye'den bir e, Mehdi adayını Amerika'ya götürseniz orada pek bir e, kendilerine taraftar, seyirci, hayran kitlesi bulamayacaklar gibi gözüküyor. Güven Bey ben Halbuki, de bir soru sorabilir miyim bu noktada? Sözünüzü kesin e, tamamen. E, canım şu Düşünceyi şu şekilde bitireyim. Sonra senin soruna gelelim. Şunu söylemek istiyordum. Mehdilik ya da Mesihlik ya da bu tür metafizik bir kurtarıcılık evrensel bir pozisyon olmak durumunda. Yani Türkiye diye gelmiş olan bir Mehdi, bir tek Türkiye'yi kurtarmak için değil, bütün dünyayı kurtarmak için, kıyamet gününden önce bütün evrene sahip çıkmak için aslında sözde oraya geliyor E, fakat aslında bu Mehdi adaylarını bir rekabet içinde yan yana koyup e, birbirleriyle kıyasladığımız zaman görüyoruz ki e, hepsi son derece e, lokal etkileri olan ve e, emrensellikten çok uzak e, kişiler. Bu da aslında belki iki adım e, bu anlatıların dışına çıkıp bir mesafeden baktığımız zaman bu cemaat tarikat etkisinin nasıl bir yanda yok olabileceğini bir örneği. Tamam. Can sayı sen de. Teşekkürler. Benim merak ettiğim şey şu Güven Bey, Yani bu içinde bulunduğumuz mehdiler, tarikatlar içinde bulunduğumuz yıla yüz yıla dair bir şey mi? Yoksa bu şu andaki bu metafizik olayların başladığı günden beri devam eden Ama şu anda kitle iletişim araçlarının daha fazla yaygınlaşmasıyla, daha fazla yere yayılmasıyla beraber Endonezya'daki Mehdi'nin artık Türkiye'de de bilinebilir hale gelmesinden ötürü daha görünürler? Zaten başından beri bu anlatı sürekli var mıydı bu ahir zamanlar algısı? Yoksa şu andaki zamanlara özgü bir alametler belirdi de bu yüzden mi şu anda daha fazla konuşuluyor diye merak ettim ben açıkçası. E, şimdi bu soruya... E... akademik anlamda sorumlu bir cevap verebilmek için bu konuda bir e, ciddi bir çalışma yapmış olmak gerekir. Bir tarih çalışması. Ben yapmış olduğum öyle bir çalışma yok. Ama e, şimdiye kadar okuduklarımdan, anladıklarımdan bu, bu tür e, anlatıların e, öteden beridir. E, yani son zamanda ortaya çıkmış e, anlatılar olmadığını, öteden beridir var olan anlatılar olduğunu düşünüyorum. Öte yandan iletişim araçlarının E, gelişmesi e, ve herkesin her şeyden çok daha kolay haberdar olabilmesi sayesinde e, bu tarikatların, cemaatlerin işleyiş tarzlarında bir takım e, evet. farklar olduğunu, düşün, değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Betullah Gülen cemaatin de aslında e, sosyal medyadan e, basın yerine kadar e, her iletişim aracını Çok ustalıkla kullanan ve bu anlamda belki tekil, çok başarılı, etkileyici bu anlamda evet. söylüyorum. Yani, ee, teknolojiyi, kullanma, teknolojiyi kullanma açısından verilen örneklerde de zaten bu teknolojiyle bu tip metafizik düşüncenin bir araya gelişinin en başarılı örneklerinden bir tanesi olarak da görülebilir galiba Gülen Cemaati. Yani o itirafçılardan bazıları. Kendilerinin dinlendiğini ve daha önceki konuşmalarının Gülen tarafından bilindiğini ve ardından sanki ona mal olmuş gibi, ona yukarıdan bir şeyler gelmiş gibi kendilerine karşı söylendiğini ve bunu bir mucize olarak atlettiklerini, mucize olarak gördüklerini söylüyorlardı. Ve bunların da bir teknolojik gelişmişlikle seviyesi arasındaki bağda gösterebilecek bir bağlantıyı da gösteriyorlardı. Teknoloji belki de bu noktada en kullanılabilir araçlardan bir tanesi olabilir görmek için bu ağların nasıl ortaya çıktığını. Evet ve bence mesela Fethullah Gülen cemaatinin e, ne şekilde örgütlendiği, ne şekilde sistematik olarak e, böyle etki alanını genişlettiğini ciddiyetle çalışmamız lazım. Hem akademik olarak hem siyasi olarak bence çok e, önemli ve ilginç bir soru. Fakat öyle yapmak yerine benim gördüğüm işte medyada bir takım itirafçı denen insanları çıkartıp biz onu Mehdi sandık aslında deccel çıktı o yüzden aldandık diye temize çıkma çabaları bir de sağda solda işte Fethullah Gülen'in eski kitaplarının yakılması toplanıp imha edilmesi filan gibi şeyler görüyorum. Bu, bu tabi aslında... En yapılmaması gereken şeyler Yani kafamızı kuma yönmekten Öte bir şey değil Ben Hatırlayacaksınız 2013 Sonbaharındaydı galiba Bir din felsefesi Ve inanç psikolojisi üzerine bir seri yapmıştık Böyle bayağı bir evet. 10-12 haftalık evet. Ara sıra verdiğim Dersler arasında yer alıyor bunlar O derslerden bir tanesinin Eee çevresinde Fethullah Gülen'in birkaç kitabını okumuşluğum da var. Şimdi bunu merak ettiğimden bunu söyleyerek suç durumuna mı düştüm acaba bunda merak ediyorum bir taraftan ama şunu en azından söyleyebilirim. Akademik olarak baktığınız zaman Fethullah Gülen'in yazdığı kitaplarda herhangi bir kuramsal derinliğe ben rastlamadım. Yani Ee, bir İslam alimi anlamında e, dünyada adı duyulacak e, derinlikte bir düşünür e, olduğunu söyleyemem. Öyle birisi olmadığını aslında hatta söyleyebilirim. Ee, bu Peki öyleyse o zaman e, nedir cemaati bu kadar etkili kılan ve yaklaşık 40 senedir bu e, Kendi emelleri doğrultusunda e, bu kadar başarılı olmalarını sağlayan. E, buna da bakmamız lazım. E, bu da ilginç bir soru. E, bu soruya e, birkaç dakika sonra e, döneyim müsaadenizle. Ondan e, önce fakat şu, şu soruyu e, bir de gündeme getirmek istiyorum. E, şimdi 15 Temmuz'dan sonra özellikle e, ortaya çıkanlara baktığımızda Fethullah Gülen cemaati içinde en azından kimi kişilerin e, belki cinayetler planlamış olan, tuzaklar kurmuş, sınav soruları çalmış, İslam inancı içinde söyleyecek olursak kul hakkı yemiş e, olan, terör yöntemleri kullanmaktan imtina etmeyen insanlar olduğunu görüyoruz. Şu anda Fetullah Gülen cemaatinde genel olarak durum ne olabilir diye de sormamız lazım. Bu konuda da e, ben... pek e, öngörülü e, faydalı bir analiz görmüyorum yani pek çok halkadan oluşan e, çok sayıda e, destekçisi olan bir cemaat olduğunu biliyoruz fakat genel anlamda cemaat içinde bir e, hayal kırıklığı mı var e, yoksa e, inanç e, devam ediyor e, bir şekilde işte Sessiz kalıp bir sonra yeniden e, faaliyete geçecekler e, mi? E, bunların analiz edilmesi lazım. E, ben ciddi bir darbe ve yara aldığını düşünüyorum aslında e, cemaatin. Yine de e, dünyadaki cemaat yapılanmalarına baktığımız zaman e, yanlış çıkan kehanetler ya da işler kötü gittiği zamanlarda bile e, bu Korintestisyonans kuramıyla da uyumlu olarak e, cemaat ya da tarikat mensuplarının bunu bir şekilde absorbe etmeyi becerdiklerini ya da becermek için çok çabaladıklarını da görüyoruz. E, bu konudaki en klasik çalışma e, bilişsel uyumsuzluk kuramını ortaya atan Leon Festinger isimli sosyal e, psikoloğun e, arayanlar tarikatı diye bir tarikatla 1950'lerde Amerika'da yaptığı bir çalışma. Ee, geçen haftada kısaca bahsetmiştim bu tarikatın mensupları e, 21 Aralık 1954 senesinde dünyanın sonunun geleceğini büyük bir sel felaketi sonunda herkesin öleceğini yalnızca uzaydan gelen e, bir takım kutsal yaratıkların kendi tarikatlarına mensup olan insanları e, kurtaracağına e, düşünüyorlar buna inanıyorlar ve 20 Aralık 1954 gecesi işte bütün mallarını, üretlerini satmış, dünya bir <gülüyor> her şeyden vazgeçmiş olarak bir araya gelip beklemeye başlıyorlar. Evet. Gece yarısını geçtikten sonra saat gelecek bu kutsal yaratıklar. Kendilerini kurtaracaklar, sel felaketi başlayacak diye. E, Tabi bilim de bir yandan meteoroloji bilimi mesela hava durumunda öyle bir sel olmayacağını söylüyor. Ona inanmıyorlar. Lyon Festinci'de bir casus gibi bu tarihtin içine e, sızmış vaziyette ve o noktada orada e, bu insanlarla birlikte bekliyor e, ve not alıyor. Daha sonra 1956'da çıkmış olan kitabı e, When Prophecy Fails, e, kehanet hmm. yanlış çıktığında. Evimde yani. de da dakika dakika bu olanları anlatıyor. E, gece yarısını geçiyor, gelen giden yok, bir sel felaketi yok. Ee, belki saatimiz e, ileriydi diyorlar. Biraz daha bekliyorlar. Ee, derken birkaç saat geçiyor. Ee, kimse ne diyeceğini bilemez halde. Fakat kehanetin yanlış çıkmasına rağmen e, bir şekilde e, bizim bu içinde olduğumuz düşünce yanlış yerine e, başka bir mazeret bulmayı beceriyorlar. E, tarikatın lideri olan Marion Kitsch ismini almış olan kadına saat e, 4:45'te sabah karşı bir mesaj geliyor uzaydan, tanrıdan, uzaklardan bir yerden ve e, tanrı diyor ki ben e, büyük bir sel felaketiyle dünyayı yerle bir edecektim fakat sizin bu küçük grubunuz e, büyük bir e, saf gönüllülükle ve iyilikle burada oturup e, benim fikrimin değişmesine yol açtı sizin sayenizde. ...dünyayı yerli bir etmemeye karar verdim. Belki ileride, e, şimdilik herkes kurtulmuş vaziyette diyor. E, böylece bu tarikat mensupları da e, böyle bir rasyonalizasyonla e, inandıklarına inanmaya e, devam ediyorlar. Bu genel bir kalıp olarak, e, genel bir patern olarak aslında... cemaat ya da tarikat mensubiyetinde e, merkezde yer alan bir rasyonalizasyon e, biçimi bu anlamda da e, önemli görüyorum. E, Fetullah Gülen e, organizasyonu içinde de e, bir şekilde bir mazeret üreterek e, Fethullah Gülen'e inanmaya devam eden insanlar olabilir. hayal kırıklığından kendini kurtaramayarak e, e, kendini cemaat dışına çıkartmak isteyen insanlar da olabilir. E, çünkü her ne kadar e, rasyonalizasyona eğimli canlılar olsak da e, sonuçta bir bireysel izan ve vicdanla e, da hareket ediyoruz. Evet. ve Bazen e, mazeret bulamadığımız, mazeret bularak rasyonize edemediğimiz tereddütler söz konusu oluyor. Bunun da aslında e, en güzel örneklerinden bir tanesi, geçen hafta bahsettiğim bu Japonya'da kurulmuş olan Aum Shinrikyo tarikatı. Onlar da 1995'te e, biraz da Fethullah Gülen e, cemaatine benzer tarafları olan bir organizasyon. Paraya çok güç günler E, siyasi bir takım emelleri var e, silaha ve güce e, ilgileri var filan bir noktada e, hükümeti hem bir e, intikam almak e, hem de dikkat dağıtmak e, amacıyla Japon hükümetinin e, Tokyo'daki metro sisteminde e, sarıngazı e, ile bir saldırı düzenliyorlar ve 5 değişik hatta E, yüzlerce belki binlerce kişiyi öldürecek bir, e, öldürebilecek bir plan yapıyorlar bir pazartesi sabahı erken saatte. Fakat e, bu planı uygulamaya koyması gereken beş kişiden ikisi e, bütün tarikat mensubiyetlerine ve inanmışlıklarına ve bu tarikatta yüksek e, pozisyonlarda yer almalarına rağmen son anda bir tereddüt geçirerek yapmaları gereken şeyi yapmıyorlar. Ve bu Ee, pek çok insanın hayatını kurtarıyor. Yalnızca 12 kişinin ölmesi ve bin kadar insanın yaralanmasıyla e, sonuçlanıyor bu, bu saldırı. Bu tereddüt meselesi aslında önemli. Yani bir yanda kognitif disonans e, kuramı ışığında bu tür tereddütleri ortadan kaldırarak e, cemaat mensubiyetinin psikolojisinin e, bir mazeret üretme psikolojisi olduğunu e, düşünüyor olabiliriz. Öte yandan bütün bunlara karşı çıkacak bir insani, bireysel e, vicdan ve buradan kaynaklanan bir tereddüt e, tesöz konusu. İnsanlık hakkında belki olumlu, ümit var bir şey söylemek istiyorsak bu, bu tereddüt e, konusunda... E, odaklanmalıyız e, evet. diye düşünüyorum. Evet. Güven Bey benim son bir sorum var. Yani Biraz önce dediğiniz o bağlantı üzerine gidecek olursak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Fethullah Gülen'i e Türkiye'ye teslim etmesiyle beraber bu cemaatin düşünsel manada sonu gelir mi? Lidersiz bir şekilde devam edebilecek bir e, cemaat olarak mı görebiliriz sizce bu e, Fethullah Gülen cemaatini? Bunun da tabii e, cevabı zor. Bilmiyorum ama benim görebildiğim e, bu tür tarikatlarda karizmatik liderler yerlerini eşit derecede karizmatik başka bir lidere bırakmadığı müddetçe evet. cemaat yapısında hemen her zaman bir çözülme söz konusu oluyor. Çünkü bu tür tarikatların, cemaatlerin en önemli ögelerinden bir tanesinin karizmatik liderlik olduğunu işte ta 19. yüzyılda Marx Weber'den beri bir sürü sosyolog söylemekte. Betullah Gülen'in Yani Türkiye iade edilsin edilmesin, doğal yaşı itibariyle bir süre sonra etkili olamayacağı, hayatta olamayacağı falan kesin. Yerine gelecek, onun yerine alacak karizmatik bir lider adayı ortalıkta gözükmüyor. Evet. Dolayısıyla büyük anlamda bir çözülme yaşayacaklarını e, tahmin edelim, e, Bir tahminden e, ibaret olsa da bu söylediğin. Hı, teşekkürler. E, e, şimdi galiba zamanımızın sonuna geldik. Evet, e, şunu da daha anlatacak bir sürü bir şey var ama e, belki şunu söyleyerek e, bitireyim. E, Fethullah Gülen e, cemaati ve örgütlenmesi... E, bu dünyanın başka yerlerinde ortaya çıkmış cemaatlerle, tarikatlarla benzer bir metafizik görüş ve anlatıyı paylaşıyor bir yandan. Fakat onlardan farklı olarak e, çok büyük bir siyasi vizyon ve siyasi e, iddia, emel e, içinde yer alan e, bence teolojik olmaktan önce öncelikle siyasi bir örgüt olarak analiz edilmesi düşünülmesi gereken bir yapılanma. Böyle baktığımız zaman da aslında siyasi olarak başarısının kendi kendilerince yalnız ortaya çıkamayacağını ancak işbirlikçiler sayesinde bu yere gelebileceklerini görmemiz son derece mümkün. Yani burada e, bir özür ya da affetme e, durumunun ötesinde gerçek sorumluların e, cemaati geldiği yere e, getirmiş olan ya da ona koltuk desteği, e, e, koltuk değneği olarak destek vermiş olanların hukuk önünde vermesi gereken bir hesap var. E, çünkü unutmayalım... E, Şöyle bir tahminde daha bulunayım, 2013 senesine kadar e, bir başka siyasi parti iktidarda olup cemaati bu şimdi olduğu yere kadar taşımış olsa ve e, şu anda iktidarda olan parti 2014 senesinde mesela iktidara gelmiş olsa, bu daha önce cemaate yardımcı olmuş parti büyük ihtimalle çoktan kapatılmış, üyeleri başkanı tutuklanmış, e, yargıya sevk edilmiş olurdu. Ee, iktidardaki partinin e, cemaati bugünlere getirmiş olan parti olması onları e, e, suçtan ayrı e, ya da hukuk hesap vermesi gerekmeyen e, bir e, güç haline getirmiyor. E, bir de e, belki şunu söyleyeyim peki çare nedir? Yani e, Fethullah Gülen cemaatini temizlediniz etraf Da, e, onun yerine almak için bekleyen cemaatler, tarikatlar dolu e, ben e, laik bir dünya görüşünün merkezde olduğu ve eleştirel aklı öne çıkartan bir eğitim sisteminin e, öne çıkarılmasını çok önemli görüyorum. Bu tabi kendi başına olabilecek bir şey değil. Toplumsal koşulları değiştirip dönüştürebilecek sosyal politikalar sayesinde ancak E, olursa olacak bir şey e, Bu da e, Siyasetin bence e, Önündeki e, En büyük hedeflerden Bir tanesi olmalı e, Bir Amerikalı girişimci e, Demiş ki Eğitimin amacı e, Boş bir aklı Açık bir akılla e, Değiştirmek olmalıdır Boş bir aklı açık bir akla e, Dönüştürmek olmalıdır Öyle sayiden fakat tabi böyle bir eğitim sistemini kurmak için de e, onun altyapısı olan e, sosyal politikalara ihtiyaç var. E, bu cemaat tarikat mensubiyeti konusu e, çok daha derin. Biz ancak e, böyle yüzeyde bir şeyler söyleyebilmiş olsak evet. da. Ee, bu seriyi böylece e, şimdilik bitirmiş olalım. Evet tabi eğitim meselesi de aynı onun derecesinde yani paralel kelimesini kullanmak istemedim ama e, ona eş değerde çok derinliği olan bir konu ve daha önce yani mevcut iktidardan çok daha önce ki eğitim sistemlerinde de aynı problemin başka yönlerini bulmak mümkün oluyor tabi. Evet doğru haklısınız bu Belki bir eğitim serisi yaparak Aslında deneyebiliriz ileride. Ben kapatırken iki şey Söylemek istiyorum bir tanesi Yazar Aslı Erdoğan'la ilgili bilgisayar mühendisliği Bölümünden mezun Boğaziçi Üniversitesi'nden Ben de öyleyim benden bir iki sene Küçük Sınıftaydı ama Uzaktan bir tanışıklığım var oradan Biliyorsunuz Tutuklandı Halkı kışkırtma filan gibi suçlarla ben Aslı Erdoğan'ın yazılarını okudum. Kimseyi hiçbir şey için kışkırtacak en küçük bir öge içlerinde ben göremedim doğrusu. Türkiye'nin Aslı Erdoğan gibi eserleri pek çok dile çevrilmiş uluslararası alanda ülkemizi gurur duymamız gereken şekilde temsil eden insanları bu hoyratlıkla Böyle hırpalayarak bu şekilde davranıyor olması çok acı, çok üzücü, çok haksız ve adaletsiz bir şey. Bunu en azından burada dile getirmek istedim. İkincisi de gelecek hafta 30 Ağustos resmi tatil. Dolayısıyla açık gazete tatilde olacak, açık bilinç olmayacak. Bir sonraki hafta gündemi değiştiren bir... Yeni bir olayla karşılaşmamışsak eğer beyin görüntüleme serimize geri döneceğiz. Tolga Çukur'la tersine mühendislik yöntemlerini kullanacağız beyin görüntülemede. Ardından bayram tatili geliyor. Onun ardından İstanbul Üniversitesi'nden Temer Demirat ve Sabancı Üniversitesi'nden Olkan Özgür'de beyin görüntüleme serisini tamamlamış olacağız. Bütün bunları Twitter'dan duyurmaya devam ediyorum. Ee, oradan bakılabilir. E, açık Bilinç etiketiyle ya da Açık Bilinç.com adresinde koordinatlar var. Tamam, çok teşekkür ederiz. Güven Görüşmek Bey. üzere Güven Bey. Peki. ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Böylece de bitiriyoruz açık gazeteyi ve bir müzik çalmadan da hepinize günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. che